Allah onlardan razı olsun. Şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. 1. hasta ziyaretini. 2. cenazeye katılmayı. 3. aksırana elhamdülillah derse yarhamuke Allah demeyi. 4. zayıfa yardım etmeyi.